Kardeşim sen özgürsün zindanda Kardeşim sen özgürsün frangayla Sımsıkı ağlandıkça sen Allah'a Küfrün tuzağı zarar vermez sana Küfrün tuzağı zarar vermez sana Kardeşim küfrün ordusu yenilecek Şahinata yeniden fecri doğacak Sen de ruhunu bu fecre teslim et Uzaktan fecir bizi karşılayacak Uzaktan fecir bizi karşılayacak Kardeşim ellerinden kan damlıyor Zil Düşmekten yüz çeviriyor Ebediyet nişanıyla boyanarak Kurbanları Allah'a yükseliyor Kurbanları Allah'a yükseliyor Kardeşim ne oldu savaştan bütün Omuzumdaki silahı bıraktın Söyle bana kim yaraları sarsın Ve yeniden sancağı kimler alsın Ve yeniden sancağı kimler alsın Kardeşim dayanağım sarsılmazdır Dağı taşı parça parça ederim Küfrün başını yok edene kadar, Yarın da bu azminle savaşırım. Yarın da bu azminle savaşırım. Rabbim ve din için acalacağım, Ve yılmadan yolumda kalacağım. Ya mahlukatı saracak bu zafer Ya Allah ölümsüzlerle varacağım Ya Allah ölümsüzlerle varacağım Kardeşim ben savaştan yılmadım Ve asla silahımı da bırakmadım eğer ölürsem bil ki ben şehidim, Sen kurtulu zaferle devam edersin. Sen kurtulu zaferle devam edersin. Muhakkak ki ben yolumdan eminim, Yıldızların Rabbine gideceğim. Beni ister vurun ister affedin Muhakkak ki ben bu sözden eminim Muhakkak ki ben bu sözden eminim Kardeşim yürü arkaya bakmadan Senin yolunu kanlar boyamıştır Oraya buraya aldırış etme Allah'tan başkasına boyun eğme Allah'tan başkasına boyun eğme Kanadı kırık bir kuş değiliz ki Zelil görülerek öldürülelim Adım adım çarpışmaya çağıran Kanların sesini işiten benim, kanların sesini işiten benim. Kardeşim yer üstüme alırsam, kabrimi gözyaşlarımla sularsam. Ufalanmış kemiğimden aleya. onunla doğan zafere doğru yürüyorum. Onunla doğan zafere doğru yürü Kardeşim ölürsek dostlara varırız Rabbin bahçeleri bize hazırlanır Ve etrafımızda uçar kuşları Sonsuz diğer bizlere ah ne hoştur. Sonsuz diğer bizlere ah ne hoştur Kardeşim sen özgürsün zindanda Kardeşim sen özgürsün frangaya Sımsıkıp ağlandıkça sen Allah'a Küfrün tuzağı zarar vermez sana küfrün tozu zarar vermez sana